Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Esselatu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in ve ba'du. Kardeşlerim, kocanızı nasıl etkilersiniz? Onu nasıl ikna edersiniz? İsimli, Şeyha Etdihmeş isimli hanım yazarımızın kitabını okumaya devam ediyoruz. Kısalardan sonra nasihatlerine, yol göstermelerine devam ediyor. Bu tecrübeli bacımız. Bugün okuyacağımız Bölümün başlığı aranızda sorun olunca nasıl davranmalısın? Eşler arasında büyük sorunlar çıkmaz, kaçınılmazdır. Ne var ki birçok sorunun aslı ise çok önemsiz şeylerdir. Bilinmelidir ki sorunun ilk çıkış anında kötü bir davranış ve yanlış bir tavır bu sorunun büyümesine ve eşlerin birbirinden uzaklaşmasına yol açar. Belki kadın kendi ailesinin yanına gider ya da mevcut sorun sebebiyle eşler boşanmaya dahi gidebilir. Bunun çocuklar üzerindeki kötü etkisini görmezden gelemeyiz. Öfke kişinin gözünü kör eder. Kişi öfkelendiği zaman şeytanın vesvese ve fısıltılarından başkasını işitemez olur. Ve doğal olarak şeytan sorunu o kadar büyütür ki kısa bir müddet sonra artık işler içinden çıkmaz bir hal almış olur. Öfkenin ve kızgınlığın geçmesiyle eşler her ne kadar çok pişman olsalar dahi çoğu zaman artık geri dönmesi zor bir yola girilmiştir. Hayatımızda değeri olan kıymetli bir şeyi kaybettiğimizde ne de çok üzülürüz değil mi? Peki hayatımızda evimizi ve çocuklarımızı kaybetmekten daha büyük bir kayıp var mıdır? O halde bir anlık kızgınlığa ve öfkeye kapılıp sakın ola evini, çocuklarını, kocanı ve mutluluğunu kaybetme bacım. Kız kardeşlerimizden birisini kocası çok severdi. Sevgisi öyle büyümüştü ki ona bir çiftlik ve bir ev alarak üzerine tapılamıştı. Adamın yakın çevresi onu bundan dolayı kınasalar da o vallahi eğer imkanım olsa elbiselerimi dahi eşimin üzerine yaparım derdi. Bir gün aralarında tartışma yaşandı ve bacımız kocasına karşı yüksek sesle bağırmaya başladı. Şeytanın da araya girmesiyle iki taraf birbirlerine karşı kötü sözler söylediler. Küfürler ettiler, tehditler savurdular. Kocası onu ikinci bir evlilikle tehdit etmiş. O da kocasının sevgisine güvenerek alay etmiş ve nasıl evleneceksin ki? Haydi evlen de görelim demişti. Aradan henüz bir ay dahi geçmemişti ki bu bacımız kocasının bir başka kadın ile evlendiğini duydu. Kız kardeşimiz bir anlık öfke sonucu kötü davranışının bedelini ateşe atılırmışçasına çok büyük bir acı ödemişti. Kardeşlerim bu gerçek yaşanmış bir hikayedir. Hayal ürünü değildir. Ben eşler arasında doğal olarak bir sorun çıktığı zaman nasıl davranılması gerektiğini birçoğumuzun bilmediğini görüyorum. Bu konunun önemine binaen kitabımda konuya oldukça geniş bir şekilde yer vermeye çalıştım. Umulur ki bu nasihatler senin elinden tutar ve seni daha iyi adım atmaya daha doğru işler yapmaya yöneltir. Bu adımları dikkatlice oku. Birinci adım. Eğer kocanın öfkelendiğini, sana karşı bağırıp çağırdığını, küfür ettiğini duyarsan susmayı tercih et. Susmayı tercih et, susmayı tercih et. Senin nefsin öfke ve üzüntüden dolayı kazan gibi kaynasa da duyduklarına karşı kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığın. Allah'tan af dile, bunları sıkça tekrarla ki bunlar seni Allah'ın izniyle sabit kalacaktır. Bu söylediğim çokça tekrarlanmış bir durumdur. Sen susmakla özellikle böyle durumlarda sana pek yakın olan şeytanların yüzüne bütün kapıları kapatmış olursun. Nitekim İmam Müslüm'ün sahihinde rivayet edilen bir hadiste Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Şeytan tahtını denizin üzerine kurar ve askerlerini insanoğlunu saptırması için onların üzerine gönderir. Bu askerlerden bir tanesi gelir ve ben şu kişiyle uğraştım da sonunda zina yaptı der. Diğeri ben şu kişiyle uğraştım da sonunda katil oldu der. Bir başkası gelir ben şöyle şöyle yaptım der. Ancak şeytan, iblis her seferinde siz hiçbir şey yapmamışsınız der. Sonra iblisin askerlerinden bir tanesi gelir de ben şu kişiyle uğraştım da sonunda onun karısıyla arasını ayırdım der. Bu sefer işte şeytan Evet sen çok büyük bir iş başarmışsın diyerek o askerini kendisine yakınlaştırır ve onu taltif eder. Ey akıllı kardeşim yanmakta olan bir ateşi söndürmek için üzerine benzin dökmek akıl kârı olur mu? Şüphesiz hayır diyeceksin. O zaman bil ki kocanla o gergin anda tartışman onun kalbine benzin dökmeye benzer. Böylece yangın daha da büyür gider. Eğer şeytan seni kandırır ve hatasını anlaması için onunla tartış, sonunda susup ikna olacak derse bil ki böyle bir şey kesinlikle mümkün değildir. Bunu hatırla, unutma. Böyle gergin bir ortamda sorunu çözemezsin ve kocana da bir şey anlatamazsın. Çünkü ikiniz de öfkelisiniz. Akıl devrede değil, manevi durumunuz son derece kötü ve şeytan ortalıkta cirit atıyor pozisyonda. Yangını daha fazla büyütmeye çalışıyor olacaktır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in şu buyruğunu hatırından çıkarma. Bukhari'de ve Müslüm'de gelmiştir bu buyruk. Kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa ya hayır konuşsun ya da sussun. Bilinmelidir ki sinir ve öfke anında kişinin ağzından hayırlı ve doğru sözlerin çıkması çok zordur. Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsan böyle durumlarda susman gerekmektedir ki böylece Allahu Teala'nın övdüğü şu kişilerden olasın. Alemran suresi 134. ayet onlar öfkelerini yutanlar ve insanları affedenlerdir. Kardeşim erkek yapısı gereği sinirlidir. Çabuk parlar. Kızlığında önünü arkasını göremez. Sen ise hikmet üzere hareket etmelisin ve erkeklerin birbirlerine diklendiği gibi kocana karşı diklenmemelisin. O şiddetlendi mi sen de şiddetlenirsen. O taştı mı sen de taşarsan doğru olmaz. Eğer o şiddetlenirse sen gevşeye, eğer o yumuşarsa sen cilveye. İkinci adım. Eğer sinirli, asabi ve anlaşmazlıkta susamayan bir karaktere sahipsen o zaman odadan hemen dışarı çık ve ortamı değiştir. Asabilik, sinirlilik ve öfke hali bir insanın başına gelebilecek en büyük musibetlerden bir tanesidir. Bu hal hastalıklardan bir hastalık ve dertlerden bir derttir. Öfkeli kimse sağra nöbetine yahut zatürriye yenik düşen bir hasta gibi öfkesine yenik düşer. Öfkeli kimse hakkındaki bu benzetme yerindedir. Çünkü o ne söylediğini bilemeyecek kadar öfkelenmiştir. Öfke aklın düşmanıdır. Öfke akla karşı kurt ile koyun gibidir. Aklı gafil avlamadıkça yerine yerleşmez. Akıl sahibinin öfkeye ihtiyaç duymaması ve onu istememesi gerekir. Aksine her şeyden fazla öfkeden tiksinmelidir. İnsana isabet eden öfke şeytanın Ademoğlunun kalbine fırlattığı bir korudur. Öfke anında lanetlenmiş şeytan orada kök salar. Ebu Hureyre radıyallahu teala anıhın rivayet ettiği Bukhari'de bize anlatılan bir hadiste birisi Nebi sallallahu aleyhi ve selleme gelerek bana nasihat et demişti. O da kızma buyurdu. Gazaplanma. Adam bu hisleyin tekrarlayarak tekrar nasihat etmesini istediğinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her seferinde ona kızma diye cevap vermiştir. Öfkelendiğin zaman hemen kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınmalısın. Yani e'udu billahi mineşşeytanirracim demelisin. Eğer ayaktaysan yere otur. Oturuyorsan yatarak konumunu değiştir. Zira Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Davud'da ve Ahmet bin Hamel'in müsledinde rivayet edilen sahih bir hadiste şöyle buyurmaktadır. Sizden biri öfkelenirse ayakta duruyorsa otursun. Öfkesi geçerse ne hala yok öfkesi geçmezse bu durumda yatsın. Kardeşlerim üçüncü adım olarak eğer yumuşak huylu halim selim bir kişiliğe sahipsen o zaman susmayı tercih etme. Bilakis onun öfkesini yok edecek şefkat dolu bir dokunuş ile elini kocanın yüzüne sür ve onun vücuduna dokun. Ona sarıl ya da tatlı bir tebessüm ile onun ateşini söndür. Ardından ince tatlı bir sözle gergin atmosferi dağıtabilirsin. Aklından peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in şu sözünü asla çıkarma. Ne buyurmuştu? Ya hayır konuş ya sus. Eğer Allah'a ve ahiretine iman ediyorsan. Bu durumda işte sen hayır konuşmayı susmanın önüne geçir. Çünkü hayır konuşacaksın. Onun öfkesini yok edecek hayırlı bir söz söylemen çok büyük bir yangına sebep olabilecek küçük bir ateşi daha işin başında söndürmen demektir. Evet. Tavsiye edeceğim dördüncü adım ise şudur. Allah'a Dua ve namaz ile yönel. Ona en güzel nasıl davranabilirim diye Rabbinden yardım iste. Yüce Allah'tan kocanın göğsünü genişletmesini ikinize de hakkı hak olarak gösterip hakkı tabi olmayı batılı da batılı olarak gösterip sizi onların uzak tutmasını iste. Göreceksin ki bu duadan sonra kalbindeki kızgınlık yok olacaktır. Bir anda birçok zorluğun sana kolaylaştığını göreceksin. Hayır kapılarının ardına kadar sana açıldığına şahit olacaksın. İşte bu da duanın bereketidir. Beşinci adım ise şudur. Kocana karşı en güzel elbiseni giyin. En güzel şekilde ona süslen. Sonra güzel kokulardan sür. Ve konuşmak istediğin, aranızda sorun olarak gördüğün mesleği onu açmak için yanına git. Burada özellikle parmak basmak istediğin husus şudur. Sakın iyi bir hazırlık yapmadan ve süslenmeden önce onunla konuşmaya başlama. Çünkü ona karşı süslenmen, ona düşman olmadığını ya da onu yargılamadığını bilakis ona yöneldiğini ve onu mutlu etmek istediğini göstermektedir. Senin süslenmen, onun nefsini sana ve söyleyeceğin sözlerine karşı hazırlar. Böyle yaparak Allah'ı razı edeceğini sakın unutma. Nitekim Allahü Teala Fussilet suresi 34. ayette Sen kötülüğü en güzel olan ile defet. O zaman seninle kendisi arasında düşmanlık olan kimse sanki candan bir dost gibi oluverir buyurmuştu. Fakat... Bu ayetin sonundaki 35. ayeti de iyi düşün. Buyurmuştuk Allahu Teala ve mayulaka he illellezine saberu ve mayulaka he illazuhazzin azim. İşte buna ancak sabredenler kavuşturulur ve bunu ancak büyük pay sahibi olanlar kavuşturur. Yani kötülüğü en güzel şekilde defetmek ve bu şekilde düşman olan kimseyi candan bir dosta dönüştürüvermek Nimetini ancak sabredenler ve büyük pay sahibi olan kimselere kavuşturulur. Kardeşim altıncı adım ise şudur. Ona sakin adımlarla git ve bakışlarında mutlaka sevgi, şefkat ve özlem sezilsin. Onun yüzüne tebessüm et. Sonra yanına yaklaşınca elini onun eline koy ve vallahi sen razı olmadıkça gözüme uyku girmeyecektir de. O hatalı olmasına rağmen senden gördüğü bu güzel davranıştan dolayı utanacaktır. Senin bu güzel tavrını içinde saklayacaktır ve sana kulağını, gözünü, aklını ve kalbini açacaktır. Sonra çıkan anlaşmazlığın sebebini onunla tartış. Bu anlattıklarım üzerine belki sen bana şöyle diyebilirsin. Bu şekilde rol yapmak ne kadar doğrudur? İçi öfkeyle yanan, onuru zedelenmiş bir kadının böyle rahat davranması ve sinirini görmezlikten gelmesi, sonra aptalca onun için süslenmesi, gülümsemesi ve sanki kocası ona hediye getirmiş gibi onunla şakalaşması düşünülebilir mi dersen ey Müslüman kız kardeşim yine düşünüp sana Allah'ın şu sözünü hatırlatacağım Bu nimete yani kötülüğü en güzel şekilde defetme ve düşman kimsenin canda mürdost gibi olu vermesi nimetine ancak sabredenler kavuşturulur. Ve bunu ancak büyük pay sahibi olanlar kavuşturulur. Bu söylediklerimin ne büyük hayırlara vesile olacağını gördüğünde sözlerimin doğruluğunu müşahede edecek ve memnuniyetle kabul edeceksin. Sen hayatının genelinde böyle davranmakla kocanı sana karşı en içten duygularla sevgi besleyen, asla sana karşı muhalefet etmeyen, candan bir dost olarak bulacaksın. Yeter ki bu söylediklerimi yap. Bir arkadaşım bana şöyle anlatmıştı. Kocamla sürekli olarak tartışırla kavga ederdik. Artık durum öyle bir hal almıştı ki, Tartışmadığımız bir hafta bile geçmiyordu. Tartıştığımız zaman o bana bir kelime söylerse ben ona bin kelime sayıyordum. Elbette ona eziyet etmek ya da onu kızdırmak değil amacım. Sadece onunla konuşarak suçlu olmadığımı ona ispatlamak istiyordum. Ancak bütün bunlara rağmen, bütün bu çabalara rağmen o beni anlamıyor. Bilakis her türlü kötü ve çirkin sözü üzerime yağmur gibi yağdırıyordu. Buna karşılık ben de ona öfkelenir günlerce. Bazen de haftalarca küserdim, uzak dururdum. Bunun neticesinde yine de benden ne özür diler, ne hatasını anlar, ne de ileriye dönük davranış ve gidişatını düzeltirdi. Aramızdaki anlaşmazlık nedeniyle kocamla küs olduğum günlerden bir günün akşamında bir arkadaşıma telefon açtım. Gayem beni teselli etmesi, moral vermesiydi. Ancak benim bu tutumumu ve sorunların sonunu getiremeyen davranışlarımı kınadığını gördüm. Bana dedi ki, şimdi kalk. En güzel elbiselerini giyin, saçlarını tara, sevdiği bir koku sürün. Sonra ona ağır adımlarla yaklaş. Yürürken yüzüne bak ve tebessüm et. Yanına varınca elini tut ve de ki, vallahi sen razı olmadıkça benim gözüme uyku girmeyecek. Sonra da birkaç şaka yap ve problemini aç. Kalktım, yastı namazını kıldım ve yüze Allah'a kalplerimizi birbirine açması için duada bulundum. Sonra ustaca arkadaşımın öğütlediği planı uyguladım. Sizce sonuç ne olabilirdi? Vallahi kocam bir an şaşırıp şok oldu. Ve benim hiç alışkın olmadığım bir şekilde bana cevap verdi. Daha önceleri buz dağı gibi soğuk bir yapıya sahipti. Benim en çok şaşırdığım onunla konuşurken ve üstü kapalı onu eleştirirken gözünden akan yaşlarıydı ve ardından gelen üzüntüsüydü. Allah'a yemin ederim ki Kocam hayatı boyunca benden özür dilememişti ancak o esnalı özür diledi. Hayatımda ilk defa kocamın içindeki elemi ve içindeki güzelliği görmüştüm. Bugüne kadar onun kalbine giden yolu öğrenememiştim. Lakin şimdi öğrenmiş oldum. İşte bu. İşte bu. İşte bu. Maşallah. Maşallah. Bağleykallah. Yağul gavli hâza. Estağfurullah. El azîmeli. Ve lekum ve le sahiril mü'minîn. Subhanıkallâhüm. Elhamdik. Eşhalü ve la ilahe illa an. Estağfurullah. Ve tuğru bileyk. آخر ضعفنا إن الحمد لله رب العالمين.